Aslında bir tıp doktoru olan fakat son yıllarda çevre ve doğaya ciddi anlamda merak salmış çevre gönüllüsü, doğa aktivisti, aynı zamanda da buğday derneğinin üyesi, emekli profesör doktor Volkan Dündar ile biz bugün permakültür ve bokashi kompostunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programıma. Hoş efendim. <gülüyor> ee, öncelikle permakültürden başlamak istiyorum. Biraz bahsedelim permakültürden ve sonrasında da bu kompostunun permakültür içerisindeki önemi yerinden e, bahsedelim istiyorum. Söz sizde. Efendim permakültür e, aslında yeni bir şey değil. Yeni bir icat da değil. E, on küsur bin yıllık e, bir e, tarım toplumunun ee, kadim bilgilerinin e, yeni e, bilimsel bilgilerle e, güçlendirildiği ve e, sürdürülebilirliği e, doğadaki insanın ve yaşamın sürdürülebilirliğini önceleyen e, bir e, program veya da e, dizayn sistemi e, olarak ele alınabilir. Burada önemli olan doğanın kaynaklarını doğanın sistemleri içinde kullanarak hiçbir şekilde atık çıkartmadan hiçbir şekilde kaynakları tüketmeden kaynakları yeni kaynaklar şekline dönüştürerek ürün elde etmeyi ve sağlıklı yaşamayı önceleyen bir disiplin. Çok detayları da var. Ama e, esas Kuralları bunlar diyebiliriz hı hı. Peki bu kayşı kompostu Nasıl bir kompost sistemi Vallahi e, şimdi Şöyle söyleyeyim e, Permakültürdeki sürdürülebilirlikte Hiç atık çıkartmamak hı hı. E, Prensibini e, Sürdürebilmek için Organik maddelerin Hepsinin fermente edilmesini Sağlamak e, Burada pivot rol oynuyor Bunu orman eğer insan eli değmiyorsa kendisi mükemmelen yapıyor. Hmm. Ormanlardaki canlılık, çeşitliliğin e, mükemmel sürmesini sağlayan e, bu mikroorganizma topluluklarının, canlılık topluluklarının bir aradaki uyumlu e, yaşaması. Yani ormana girdiğiniz zaman mis gibi bir hava, mis gibi bir koku hissetmenizi sağlayan dinamiği biz görüyoruz. E, kendi insan toplumunun içinde de sürdürebilmenizi sağlayabilecek en önemli faktörlerden birisi de Bokashi hı hı. Burada yaptığımız şey tamamiyle herkesin bildiği turşu. Hı. Yani biz nasıl sebzelerimizi kışında saklayıp onlardan yararlanabilmek için turşu yapıyorsak, turşu bir fermentasyon olayıdır. Ee, aynı şekilde e, organik çöplerimizi özellikle de gıda çöplerimizi e, laktobasil dediğimiz bakterilerin e, ve onlara yardımcı olan diğer yararlı bakterilerin yardımıyla fermente ederek bunları doğaya e, tekrar e, bitkilerin yararlanabileceği toprağın zenginleşmesini sağlayabilecek <gülüyor> bir ürün haline kolayca getirebiliyoruz. Peki Bokashi kompostunda her organik atığı kullanabiliyor muyuz? Yani, evet, evet Her, her atık... organik atığı kullanabiliriz. Ee, burada iki tane önemli şeyimiz var. Bozulmuş, çürümüş, kötü kokan veya küflenmiş organik maddeler haricindeki bütün organik maddelerimizi e, e, Bokashi e, sisteminde kullanabiliyoruz. Peki başlangıcı nasıl oluyor? Yani bir atıkları koyabileceğiniz bir alan ya da işte bir kutu buluyorsunuz ve sonrasında hiçbir şey yapmadan, değişik bir şey yapmadan bütün atıkları orada birleştiriyor musunuz? Şimdi şöyle fermentasyonun olabilmesi için fermentatif bakterilerin çalışabilmesi için oksijensiz bir ortam sağlamak lazım. Yani içine oksijen giremeyecek kapalı bir ortam sağlamak gerekiyor. Hı hı. Bunu biz bidonlarla veya kutularla yapıyoruz. İçine hava sızdırmaz bidonlar yapıyoruz. Ve bu da laktobasil kültürümüzü eklediğimiz zaman içine aynı turşunun mayalanması gibi bitkisel hücrelerin hücre duvarını oluşturan selülozik yapı. Bu laktobasillerin sağ, e, ürettiği asitle parçalanınca bütün bitkisel hücrelerin içindeki zengin hücre içeriği sıvı haline geliyor ve yavaş yavaş süzülüyor. E, bunu da e, süzülen suyu aşağıda bir süzgeç sistemi kurduğumuzda aşağıdan günlük olarak alabiliyoruz. Bu bokaşi suyu diyoruz biz buna son derece zengin mineraller açısından vitaminler açısından bitkilerin yararlanabileceği hormon benzeri maddeler açısından son derece zengin sıvı bir gübre oluşturuyor. Şöyle diyeyim yani 20 litrelik bir şey oluşturduğumuz zaman çöp oluşturduğumuz zaman bundan yaklaşık 5 litre kadar böyle zengin bir sıvı çıkıyor ve biz bunu çok da asit olduğu için 100 kat sulandırdığımız zaman hmm. mükemmel bir sıvı gibri olarak kullanıyoruz. Peki ne bu, kadar sürüyor? Bu zaten en büyük kazançlarımızdan birisi. Ne kadar sürüyor evet. bu mayalanma? Ve artık... Efendim şöyle e, izah edeyim. E, biz her gün çıkan günlük mutfağımızdan çıkan organik maddelerimizi e, koyduktan sonra üstüne mayamızı ekliyoruz. Ertesi gün biriken sıvıyı aşağıdaki musludan alıyoruz bidonun Ondan sonra yeni şeyi koyuyoruz Ta ki fıçı dolana kadar Ondan sonra dolduktan sonra 15 gün kapağını hiç açmadan bir kenarda bekletiyoruz Tabi bu 20 derece civarında oda sıcaklığı civarında olması lazım Ve altından çıkan suyu da her gün alıyoruz Ondan sonra Bu hiç kapağı Tamamen dolmuş artık hiç kapağı Açılmadan 15 gün bekletilmiş Olan Fırçımızı Daha sonra açıp Toprağa gömüyoruz Toprağa gömdükten sonra da Yaz aylarında falan 15 gün 1 ay Kış aylarında olursa 2 ay Toprakta gönülük kaldıktan sonra Artık simsiyah bir ee, Olgun e, kompost haline geliyor Yani e, Bizim bidonumuzdaki Olay bir turşu gibi Şöyle düşünün e, Bir salatalık turşusu e, Tamamen olgunlaştıktan sonra Kavanozun dışından Baktığınızda tam bir salatalık gibi durur Ama yediğiniz zaman Salatalıkla hiç alakası yoktur Bambaşka bir şeydir yediğiniz Evet çünkü onun hücre duvarları tamamen çözülmüş, parçalanmıştır. Farklı bir lezzetle karşılaşırsınız. Burada da aynı şey oluyor. 15 gün kapalı kavanozda bekledikten sonra görünümü oraya koyduğumuz sebzelerin görünümü aynı gibi görünse de aynı salatalık turşusunda olduğu gibi hücre duvarları parçalandığı için toprağa gömdüğümüzde oradaki toprak mikroorganizmaları bunları Mükemmel bir şekilde işleyerek tam bir hızla bir kompost haline getiriyor. Hı hı. Eğer biz bu işlemi yapmasak e, sebze atıklarımızı, gıda atıklarımızı doğrudan toprağa gömsek bunun olgunlaşması bir sene yalnız. Ki burada biz e, yaklaşık bir, bir buçuk ayın içinde e, evimizde çıkan çöpü mükemmel bir kompost haline getirmiş oluyoruz. Ve mikrobiyolojik olarak da çok zenginleştirdiğimiz için kendi kendine bıraktığımız soğuk kompost dediğimiz o kompost sistemine göre çok daha fazla da içinde karbon ve azot bulunmuş oluyor. Bunları kaybetmemiş oluyor. Ee, peki bir de toprağa faydalarından bahsedelim. Mesela toprağın verimini arttırdığı, işte hatta e, iyileştirdiği, yani kötü kullanılmış, evet. e, artık zarar görmüş, verim verimi azalmış, toprağı iyileştirdiğinden de bahsediliyor. Birazcık onlardan evet. da bahsedelim. Yani Nedir faydaları? Toprağa evet. nasıl iyi geliyor? Toprağa ve mahsule? Çok haklısınız. Bunları vurgulamak şart. Efendim, toprağın canlılığını koruyan toprağın içindeki karbon oranı, organik madde oranı, e, kar, toprağın içindeki organik madde oranını e, ilk yüzeydeki ilk 15 santim içinde yüzde bir arttırırsanız e, hektarda 170 ton su tutma şansı sağlıyorsunuz. E, yani bir su deposu oluşturuyorsunuz toprağınızda. Bu mükemmel bir iyileşme sağlıyor ve bitki yetiştirmek için büyük bir kaynak. Bunu sağlamamızda Bokashi bize mükemmel yardım ediyor. Çünkü normal dışarıda bir kompost yaptığımızda karbonun yüzde si karbondioksit ve metan gazı olarak havaya uçuyor. Hatta pardon yüzde seksene yakını. Hani tam yanlış gübre diyorlar ya. Evet. O gübre yanmış olduğu zaman içinde sadece yüzde yirmi karbon kalıyor, geri kalanı havaya uçuyor. Halbuki bokashi kompostunda yüzde iki karbon kaybediyorsunuz ve e, bu şekilde topraktaki karbon oranını yükseltme açısından Fevkalade büyük bir avantaja sahip oluyor. E, bunun yanında azot e, oranı da. Mükemmel bir şekilde azotu tamamen koruyor amonyak olarak uçmasını engelliyor mesela ahırlara girdiğinizde tavuk kümeslerine girdiğinizde feci bir koku olur bu amonyak kokusu oradaki organik madde uçuyor ve doğayı havayı kirletiyor halbuki bokashi kompostu sisteminde çürüme olmadığı için metan gazı da çıkmıyor ve ee, çok küçük minimal miktarlarda %2 kadar çıkıyor ve azot hiç çıkmıyor. Tabii sülfür de, kükür de hiç çıkmıyor. Ee, bu şekilde toprağımızı müthiş bir şekilde zenginleştirme olanağı veriyor bize. Peki mahsulü etkiliyor mu? Yani mahsulün kalitesini? Mahsulün kalitesine etkile etkilemez mi? En kritik nokta bu zaten. Ya da hastalıklara karşı ee, şimdi, daha koruyucu bir, bir hale getiriyor mu? Bitki yetiştirmek için verdikleri NPK gübreleri e, sadece o bitkiye e, çok e, az miktarda e, bir yaşarma büyüme olanağı sağlıyor. E, eser mineraller açısından son derece fakir, yetersiz gıdalar diyoruz. Halbuki. Bokashi kompostuyla, solucan kompostuyla veya her türlü kompostla e, yapılan e, üretimlerde e, her türlü mineralini aldığı gibi e, amin e, gruplarını, e, diğer hormonları, e, amino asitleri de alabildiği için bitki e, hem güneşten gelen enerjinin e, yüzde e, birini kullanabilecekken %20'sini kullanma şansı elde ediyor hem de besin içeriği içinde eser minerallerin de tamam olmuş olmasından dolayı tam bir gıda elde etmiş oluyor yani bundan 100 yıl önce büyük minelerimizin bahçelerinde yetiştirdiği domates kadar sağlıklı bitkileri yemiş oluyoruz bu şekilde ürettiğimiz gıdalardan bu tabi buğday için de aynı şekilde Diğer sebzeler, meyveler için de aynı şekilde. Evet. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından evet. tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii Sohuda, NASA'da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Permakültür ve bokash kompostunu konuşuyoruz. Emekli Profesör Doktor Volkan Dündar ile. Ee, hocam çok güzel anlattınız neden ihtiyacımız var neden e, yapmalıyız toprağın verimini nasıl arttırıyor işte nasıl ilerlemeliyiz bu yolda diye ama tabii kişisel olarak da merak etmiyor değilim siz bu serüvene nasıl başladınız yani çünkü çok ciddi bilgiler verdiniz bize az önce hani bu konuda uzmanlaşma yolculuğunuz nasıl başladı? ben, ben e, tıp fakültesi mezunuyum halk sağlığı ihtisası yaptım daha sonra enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji ihtisası yaptım sonra akademik kariyerde ilerledik e, ilerleyip e, son noktaya geldikten sonra artık bu iş e, üniversitelerde e, çalışmak benim için yeteri kadar zevkli olmamaya başlayınca <gülüyor> emekli oldum ondan sonra da doğa ile ilgili e, çalışmalar içinde baktım ki mikrobiyoloji bilgisine ihtiyaç var. O da bende var. Hı hı. Bu konuya kanalize olmaya başladım ve permakültür konularını ve kompostlaştırma konularını daha iyi anlatabilmek için bende daha çok çalıştım. Sonunda işte çeşitli grupların da organizasyonlarıyla bu konularda eğitim vermeye başladım. Evet. bir çiftlik Deneyimi yaşadım. Ee, şimdi başka birkaç çiftliğin e, danışmanlığını da yapıyorum. Çok Bunların güzel. arasında Mesin Vakfı çiftliği var, hı hı. Derman çiftliği var. Evet. Ee, onlarla da e, danışmanlık yaparak bu uygulamaları <gülüyor> e, yapmaya çalışıyoruz. Bunun Peki. yanında... E, Eğitim, evet. Eğitimler veriyorsunuz bildiğim kadarıyla evet. İstanbul ee, Permakültür Kolektifi ile? E, ihtiyaç duyulduğunda, istekler olduğunda İstanbul Kültür Kolektifi var hı hı. E, ve Kokopelli şehirde diye bir grup daha var. Hı hı. Onlar eğitimler düzenlediklerinde benden yardım istiyorlar. Ben de biliyorum o grupların e, isteklisi olan e, katılımcılara e, uygulamalı olarak anlatıyoruz. Bir ön hazırlık gerektiriyor tabi bu Arkadaşlarım bu ön hazırlığı yapıyorlar orada Her aşamasını Hazırlık aşaması bunun bir ay kadar sürüyor Fermentasyon biliyorsunuz Sirkenin yapımından Turşunun yapımından bilirsiniz evet. Mikropların çalışması zaman alıyor O ön hazırlıkları yaptıktan sonra Ben de gidiyorum orada Her aşamayı uygulamalı olarak göstererek Katılımcılara öğretiyoruz Ve amacımız şu oluyor Orada o gün katılan kişi orada öğrendikleri ve e, orada kendilerine hazırlanmış olan teçhizatı, malzemeleri alıp evlerine gittiklerinde evlerindeki çatı o gün akşam e, kutularına koyarak çalışmasına başlayabiliyorlar. Hı, evet, ilk Bu şekilde yaşayın. bir e, sistemde eğitim de veriyoruz. Bunun yanında çeşitli e, kuruluşlar, e, sivil toplum kuruluşları e, da Zaman zaman talep ediyor bu tip eğitimleri. Kendi organizasyonlarını hazırladıklarında o onlara da gidip e, istek olursa yapıyoruz. E, bu eğitimleri verebiliyoruz. Burada görmek çok önemli. Aslında e, bizim bir Arka Bahçe Permakültür Çitliği diye Facebook sayfamız var. Hı hı. Bu Facebook sayfasındaki e, albümlerin içinde e, Bokashi konusu hem yazılı olarak hem de fotoğraflarıyla detaylı olarak anlatılmış durumda. E, hatta benim hiç yüzümü görmeden sadece o sayfayı takip ederek bunu başarıyla uygulayan arkadaşlarım var. Çok güzel sonuçlar alıp benimle paylaşıyorlar. O da beni çok mutlu ediyor. Yani e, zamanı olmayan bu tip organizasyonlara katılma imkanı olmayan arkadaşlar evlerinde internetten biraz da gayret ve dikkat gösterirlerse onu da tamamen başarıyla da yapabilirler. Hocam evet. çok e, güzel oldu e, bunları söylemiş olmanız. Sizin kendi şahsi bir sosyal medya hesabınız var mı? Bu tip atölyeleri, eğitimleri duyurduğunuz, işte insanlara öneride bulunduğunuz. E, i̇şte bu Arka Bahçe Permakültür Çiftliği isimli Facebook sayfamın. Tamam bu konularda bir olan girişimleri şey yapıyorum paylaşıyorsunuz insanlara. Bu arada İstanbul Permakültür Kolektifi de kendisiyle yaptığım yapacağımız atölyeleri kendi kaynaklarından ilan ediyor. Kokopelli Şehirde Grubu da ilan ediyor. Oralardan ulaşabilirler. Bu arada Gülderman çiftliği var Yalova'da. Onlar da bir eğitim programı hazırlıyorlar. Yakınlarda sanıyorum o orada da bir eğitime başlayacak. Duyuracaksınız. Herhalde. Burada esas önemli olan şey şu. Bizim en büyük kaynağımız olan gıda atıklarını evlerde özellikle belediyenin vahşi depolama sistemlerini göndermemiz Bizim e, ülkemizde şehirleşmenin de yoğun olduğu ülkemizde e, çok büyük bir tehlike ve zarar e, sadece bunu engellemesi açısından bile fevkalade önemli bir şey. Bu konularda tabi ki belediyeler e, evde bulunan, mutfakta çalışan insanla doğrudan temas kurarak bunu yapabiliyorlar. Avrupa'da bunun örnekleri var. Bokaşi çöplerini insanlar mutfağında hazırlıyorlar. Bunu alıp toprağa gönle işini belediye yapıyor. Hı hı. Çıkan üründen oluşan son derece zengin kompostu da mesela saksılarda birer domates fidesi veya bir gül fidesi şeklinde o bireye. Hmm. Hediye ederek Bu işi üretken bir halde Getirebiliyorlar çok güzel. Bunun Avrupa'da çok güzel örnekleri var İnşallah bizde de Buna Niyetlenen belediyeler olur diye İnşallah. İnşallah Hocam çok teşekkür ederim programıma Konuk olduğunuz için Ben çok mutlu oldum Teşekkür ederim bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için Görüşmek üzere Hoşçakalın Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam programında Açık Radyo'da bugün Bokaş kompostunu konuştuk. Emekli profesör, doktor ve aynı zamanda Buğday Derneği üyesi Volkan Dündar'la kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.